Bölüm 159 Cenazenin borcunu hemen ödemek. Hadis 943. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar ona bağlı kalır. Hadis 944 Hüseyin İbni Vahvah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Talha İbni'l-Berâ, İbni'l-Azîb, Allah ondan razı olsun, hastalanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu ziyarete geldi. Çıkarken şöyle buyurdu. Talha'ya, Ölümün yaklaştığını görüyorum. Ölecek olursa, bana haber verin. Defn ve tekfin işini çabuklaştırın. Çünkü bir Müslümanın ölüsünü, ailesi önünde uzun zaman bekletmek uygun değildir.